1789, numaralı konu, Abdullah bin Mesud'un nasihatleri, evet, İbni Mesud şöyle buyurmuştur, ben ne dünyası ve ne de ahireti için çalışmaksızın boşu boşuna duran kişileri sevmem, İbni Mesud şöyle buyurmuştur, sakın herhangi birinizin gecesini yerinden bile kımıldamaksızın, gündüzünü ise böcekler gibi oradan oraya sıçrayarak geçirdiğini görmeyeyim, İbni ra şöyle buyurmuştur, dünyanın duruşu gitmiş geriye tortusu kalmıştır, bugün ölüm, her Müslüman için bir hediye. Yedir. İbni Mesud şöyle buyurmuştur, Dünya, yağmur sularının biriktiği çukur gibidir, onun saf kısmı gitmiş yalnızca tortusu kalmıştır, İbni Mesud şöyle buyurmuştur, İnsanların hiç hoşlanmadıkları şu iki şey, yani ölümle fakirlik, ne kadar güzel şeylerdir, Allah'a yemin ederim zenginlik ya da fakirlikten hangisiyle imtihan edilirsem edileyim asla perva etmem, çünkü zenginlikte zayıflara şefkat ve yardım, fakirlikte ise sabır vardır, İbni Mesud şöyle buyurmuştur, İnsan, zirvesi Yine çıkmadıkça imanın hakikatine eremez, yanında fakirlik zenginlikten, tevazu şereften sevimli olmadıkça ve kendisini övenle yerini bir tutmadıkça da imanın zirvesine çıkamaz.